Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-hamdulillahi <Sessizlik> lāzī haddana līhāza vāma kunnā lina haddiyy al-awla. An haddana Allah. Lākadijaat rusul ırabina bilāḥaq. Sallu ʿalā rusulina Muḥammad. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii zulubina Muhammed Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği ilim rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Stratmus'ta kim çizgisinin açıklamasına devam edeceğiz. Demiştik ki, Rabbimizin katında esas teşkil eden şey niyettir. Yani ihlas dediğimiz temel öğretidir. Yani yaptığımız şey her ne olursa olsun. İsterse namaz, isterse yatmak, yemek, içmek olsun. İsterse oruç, hac olsun. isterse bir yerden bir yere seyahat olsun. Ne olursa olsun. Hayatımızda karşılaştığımız her şeyde, yapmakta olduğumuz her şeyde, yaptığımız şeyde niyetimizin önemini ifade etmeye çalışmıştık. Büyüklerimizin sözlerini sunmuş ve demiştik ki, Büyüklerimiz buyurmuşlardır ki demiştik, Eğer niyet Allah rızası için olmazsa, namaz, cimnastik. Eğer niyet ettim Allah rızası için oruca denmezse, orucun perhize niyet ettim Allah rızası için hacca denmezse kalpten tabii ki o yapılanın seyahat olduğunu sizlere ifade etmiştik. Daha doğrusu büyüklerimizden Ribayet etmiştik. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen temel ifadelerden bahsederek bunların da işte cihat konusunda, işte şehadet konusunda, hicret konusunda, davet konusunda, infak konusunda Allah katında bir Değer kazanmasının ancak ve ancak bunların Fisebillah dediğimiz yani Allah yolunda olmasının e, Özünde bu özlüğün bulunması dahilinde Mümkün olacağını ifade etmeye çalışmıştık Sonra gerek eski e, peygamberlerden e, Ya da as, e, asr-ı saadetten örnekler sunarak Ayet ve hadisler ışığında bunu sizlerle paylaşmaya çalışmış, notlarımızı sizlere sunmaya gayret etmiştik. Sabırdan söz konusunu açmış, Hz. Musa ile Hz. Hızır aleyhisselam arasındaki o kıssayı sizlere nakletmiş. Bununla beraber yapılan her ne olursa olsun, yemek yemek, içmek, su içmek, işte bir yerden bir yere gitmek, seyahat etmek vesaire olan bütün işlerin sadece ve sadece Allah rızasına infak edilmesi dahilinde yani gönülden niyetin sadece Allah rızasına bağlanması dahilinde bunların da ibadet hükmünü kazanacağını sunmuştuk, paylaşmıştık sizinle. Bunun değişik şekilde niyetleri var. Neticede sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın alimin uykusu ibadettir buyurmasındaki gerçek de buydu bunu ifade ediyordu çünkü o yatarken Allah'ım şu an güç toparlayıp gece kalkarak senin yolunda sadece senin için kıyamlı durmak için ben şu anda yatıyorum gibisinden niyette bulunarak yatıyordu bir su içerken değerli müminler elinizi aldınız su içiyorsunuz kıymetli dostlar su içerken Allah'ım şu anda elimde senin haram kılmış olduğun bir içki olabilirdi. Allah'ım senin haram kılmış olduğun içkiyi içmeyip ama sadece ve sadece senin rızan için, sen yasak ettiğin için içmeyip senin helal kılmış olduğun bu suyu içiyorum diye kalpten niyetinizi geçirdiğinizde siz de bir muhacirin olmuyor musunuz? Mekke'nin fethinde sahabi-i kiram artık hicretin olmayacağını düşünüp ağladıklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakiki hicret eden yani hakiki muhacirin haramlardan helallere hicret edendir buyurmuşlardı dostlar. Konuyu yine sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onurlu mübarek yüzünü saadet mescidinde Eshabına dönerek anlatmış olduğu mahşerden bazı ibretlik olayları sunarak size paylaşmıştık. İşte cehenneme ilk girecek olan 3 zümre, Allah yolunda sözde infak ettiğini söyleyen cömert kişi, Allah yolunda öldürüldüğünü iddia eden, şehit olduğunu iddia eden kişi ve Kur'an hafızlığı yaptığını Allah rızası için iddia eden kişinin ilk önce bu üç zumrenin hesaba çekileceğini söylemiş ve bunların niyetlerini her ne kadar görünüşte Allah yolundaymış gibi gözükseler de hakikatte özlerinde niyetlerini Allahü u Teala'nın rızası için tutmayıp başka amaçlar için tuttuklarından bunların Allah katında bir değer kazanmadığını sizle paylaşmıştık. Evet dostlar şimdi bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyeceğiz ki sırat-ı müstakim o kadar geniş bir yoldur. Samimiyet, ihlas o kadar geniş bir kapsamlıdır ki sizle notlarımızı paylaşacağız. Ve sonucunda da gerçeklikleri kendi kendimize, kendi nefsimizle e, muhasebe edeceğiz dostlar. Demiştik ki Ezan ı Muhammed'i bir yürüyüş çağrısı değil midir dostlar?'' demiştik. ''Hayya ilel falah derken, ''Haydin kurtuluşa'' derken, her gün, her gün, her gün beş defa doğrul ve yürü komutu bize gelmiyor mu dostlar? 1400 yıllık kesintisiz çağrı, daimi bir teyakkuz, sürekli alarm hali değil midir namaz?'' Yürüyüş bilincimizi canlı tutmak, yol konsantrasyonumuzun sürekliliği için randevularımızı, ezanı, camiyi, namazı eksen alarak tespite gitsek isabetli olmaz mı demiştik. Buluşma zeminlerimiz camiler olsa, aradıklarımızı oralarda bulsak, rahmeti, ilmi, aşkı. Zamanlamalar ezanı endeksle olsa, hayat bu merkezde programlansa, Yolculuk motivasyonu açısından en güzeli bu değil midir dostlar demiştik. Sonra, oruç, ruhu ve bedeni yolun çile ve meşakkatine hazırlama ameliyesi, sefer görev emri de her yıl duyarlılık yenilemesi, yürüyüşte ruhun bedene eşlik etmesidir demiştik. Hac, ümmetin yürüyüş kongresi, Evrensel sorumluluk adına yol alıştır Allah'a misafir olmak amacıyla yola koyulmaktır demiştik Hacda hervele, müminin tüm heybet ve izzetiyle Müslümanca bir yürüyüşü gündemleştirmesidir demiştik Tavaf, say, Hacerce bir yürüyüşün İbrahimce bir duruşun günümüze yansımasıdır demiştik Ve devam ediyoruz şimdi de İnfakı geçelim İnfak, ümmetin evrensel yürüyüşünü finanse etmektir dostlar. Zaten biliyoruz ki zekat verilecek olanlar da bir Allah yolunda cihat edenler ve yolculardır. Davet konusuna geçelim. Yaratılış amacına uygun bir seferi evrenselleştirme projesi değil midir davet? Kulları Rablerine yönlendirme programı. Rabbin yoluna en güzel şekliyle Yoğunlaşma ve yönelme çabası Nahıl suresinde Güzeller güzeli güzel Mevlamız Bizim gönüllerimize hitaben Sen Rabbinin yoluna Hikmet ve güzel öğütle davet et Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et buyuruyor Ve yine Yusuf suresinde dostlar De ki işte bu benim yolumdur ben bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da diyor. Önceki peygamberlerden. Cihat konusuna geçelim. İnsanların özgür iradeleri ile rabbani yürüyüşe katılabilmeleri için, değil mi? Yol güvenliğini sağlamak için, yalnız ve yalnız buluşmak için yapılan söylem ve eylemler bütünü değil midir cihat? Evet dostlar. Şehadet, ölümü beklemeden ölümsüzlüğe yürümek. Hicret, ölü üzgürlük yoluna adanmanın ve bu yolu adımlamanın pratiği. Egemenlerin tahakküm ve tasallutuna karşı çıkış yolu aramak ve çözüm üretmektir hicret. Marufu emretmek, iyiliği emretmek, münkeri nehyetmek, kötülükten sakındırmak. Yol meşruiyeti ve emniyeti için gereken duyarlılığı ve sorumluluğu kuşanmaktır dostlar. İşte tüm bunlar yürüyüşün eylem planlamasını gösteriyor dostlar. Dua, ruhun yüceler yücesi olan güzeller güzeli güzel, güzel Allah'a kulun yolculuğudur, ruhun yolculuğudur. Kulun Rabbi ile temas kurmasıdır. Kuvvetler üstü kuvvetle iletişim kurmasıdır. Kapalı kapıların şifresi, zor geçitlerin parolasıdır dua. Yol azımız ve silahımız olan dua. Bilmeliyiz ki dostlar, bu derece önem arz eden duada da tutarlılık ve samimiyet aranır. Kur'an-ı Kerim'de dua edenlerin ruh halini güzeller güzeli güzel Mevlamız Lokman suresinde şöyle buyuruyor dostlar. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a has kılarak ihlasla ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı hak yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankörler bilerek inkar eder. Evet dostlar, yol geniş iken de dar iken de dua etmek. Yalnız fırtınalarda değil, her fırsatta dua. Musibet anında yüzlerini, nimete kavuşunca sırtlarını Allah'a dönenler acaba dostlar ne yaptıklarını sanıyorlar. En güzel dua dersini de yine bizlere öğretenler, peygamberler ve onların sadık izleyicidir dostlar. Hazreti Musa aleyhisselam zorlu seferden önce Rabbimle Şöyle yakarıyordu Taha süresindeki anladığımız bölümde. Dedi ki Rabbim yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimde şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Evet dostlar görüyorsunuz değil mi? Firavun'a doğru giderken dua ile sıhhahlanıyor, donanımını tamamlıyor. Duanın gücüyle duanın korumasında yürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Bedir'in en hassas anında şu içli dua ile durumunu Allah'a arz etmesini hatırlıyoruz değil mi dostlar? Allah'ım, Allah'ım, bu cemaati helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Ve bu dua dostlar aynı zamanda Gayb ordularının sefere katılmaları için bir çağrı oldu ve peş peşe saflara katılan bin melek ilahi desteğe mazhar olan bir yürüyüşle o savaş kazanıldı. Ashab-ı Rakim olarak da nitelendirilen mağarada mahsur kalan üç yolcunun dua ile çıkış yolu bulmalarını hatırlıyor musunuz? Hani yine sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel hesabı'nın gönlünü okşamak için ...ve ümmetine rahmet olsun için anlatmış olduğu olayı. Ne kadar ibret yüklü değil mi? Geçmiş hayatlarında Allah'a arz edebilecekleri salih amellerden ne var ise bununla duaya duruyorlar. Mağaranın ağzını kapatan kaya kütlesi kalkıyor. Allah kendilerine yönelenleri çıkmaz da bırakmıyor dostlar. Duanın etkisiyle taş kütlesi harekete geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anın yaptığı şu duayı unutmak mümkün mü dostlar? Allahım beni kendi yolunda şehadet ile rızıklandır. Evet dostlar, yol ve yolun nihayetinde rızık, şehadet. Ve dilimize pelesenk etmemiz gereken bir dua Bakara Suresi'ndeki şu dua: Ey Rabbimiz üzerimize sabır yaldır, ayaklarımızı kaydırma. İnkarcı kavme karşı bize yardım lütfeyle. Ayaklarımızı kaydırma. Bu kaygan zeminde kaypak insanlar arasında ayaklarımızı kuvvet ver ya Rabbi diyoruz biz de gönülden. Baştan çıkarıcı tahrikkar tavırlar karşısında haydi gelsene tekliflerinin cazibesi karşısında ayaklarımızı sabit tut ya Rabbi. Evet dostlar mutlaka bir sefer duamız olmalı. Neticede, Güzeller, güzelim evlamız De ki, Duanız olmasa, Rabbim size, Ne diye değer versin, Buyurmuyor mu? Değeriniz, Dua ve duruşunuzda saklıdır dostlar. O zaman, Artık toparlayalım konumuzu, Toparlayalım notlarımızı, Artık hazırlanın dostlar. Azıklanın, Yola çıkacağız Evet dostlar Gece yürüyüşü Gece yürüyüşünü bilirsiniz Geceler Arınma bilenme ve donanma vaktidir. Geceleri kıyam edenler gündüz koşabilirler dostlar. Gece hayatında yalpa yapanlar gündüz sorumluluklarında zikzaklardan kurtulamayacakları kesindir. Ve böyleleri mücadelede önde gözükseler de zorluk ve sıkıntı anında geri durma kurnazlığından beri durmazlar. Meşakkatı kaldıramazlar dostlar. Esas olan geceleri diri olmaktır. Gece dirilişi, gündüz dirilişine yatırımdır. Gece olmayanın gündüzü bitiktir. Seher lezzetinden mahrum olanlar, Teheccüdün teminatına girmeyenler pusurluya şaşıracaklardır dostlar. Yürüyüşü seher secdesinde programlayabiliyor muyuz? kitabın satırları arasında gezinerek geleceğe yol bulabiliyor muyuz? Beşeri hırsların, kaprislerin, nefretlerin, kinlerin etkisinde olan ruhların mukavemet gücü ne olabilir ki dostlar? Kalpsiz, ruhsuz, hangi sorunların üstesinden gelinebilir ki? İç derinliklerinden mahrum, kalp zenginliklerinden uzak bir haleti ruhiye ile bu yükü uzun soluklu taşımak pek mümkün değil gibi geliyor. Bunun için zaman ve zemini iyi kollamalı ve basiretle kullanmalıyız dostlar. Bir o... Bir de sen içini dökersen, sadece ve sadece bilecek ve sen de onun bilip görmesine göre toparlayanacaksın dostlar. İnsanların gözü sizin üzerinizde olmayacak. Tüm benliğinizle ve duygularınızla ona yönleneceksiniz. Onunla olacaksınız. O da sizinle. Yakınlığı hissedeceksiniz. Benliğinizden uzaklaşacaksınız. Secdenin sıcaklığı ile dolacaksınız. Yüce Rabbimiz son nebisini çileli tevhid mücadelesine çağırırken geceden işe başlamıyor mu dostlar? Onu gece eğitimine alıyor. Davayı yüklenmek için gece doğrultmak gerekiyor çünkü vahyin. İlk uyarıları beşeriyetin semasında şöyle yankılanıyor dostlar. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Birazı hariç geceleri kalk, namaz kıl. Gecenin yarısı kadar yahut bunu biraz eksilt. Veya üzerine ilave et ve Kur'an'ı tane tane oku. Evet dostlar. Ey örtünüp bürünen, kalk. Kalk seni bekleyen büyük sorumluluğu yerine getirmek, senin için hazırlanmış ağır yükü omuzlamak için kalk. Kalk. Uyku ve istirahat zamanı geçti. Hazırlan, hazır ol. Tevhid yolunun yolcusu için uyku, yumuşak yatak, huzurlu yaşam. Evet, Nahl Suresinin 95. ayetinde Rabbimiz iman edip salih amel işlemeye Gayret edenlere dünyada rahat, güzel, huzurlu, mutlu, saadetli bir ömür lütfeder. Ahirette de ebedi mükafatları bahşederiz buyuruyor Celle Şanuhu olan Rabbimiz dostlar. Yani eğer çizelgimiz, eğer yolumuz zırat-ı müstakim olursa tam olarak hayatımızı ihlaslı bir şekilde buna hazırlayabilir, buna yönlendirebilirsek dünyadaki hayatımızda bir cennet olacak ve ahirette ise hakiki olan ebedi cennete kavuşacağız dostlar. Evet, muhakkak imtihanlar olacak. Ama şunu unutmayınız. İnsanlık tarihinin en sıkıntılı anları belki asr-ı saadet dediğimiz, saadet asrı dediğimiz zamanda yaşanıyordu. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemle o güzel ashabının yanında. Ama dikkat ederseniz o zamana çile zamanı, sıkıntı zamanı denmemiş. asırı saadet, saadet zamanı demişler. Evet sıkıntılar, imtihanlar olur dostlar. Ama ilahi olan çözüm yollarıyla bunları çözdüğümüz zaman o tat, o şerbet, o güzellik bütün cüz'ülerimizi kaplayacaktır dostlar. İslam rahmettir. Allah, insanlara dünyada cenneti yaşayıp, ahirette de ebedi saadete kavuşmaları için İslam'ı göndermiştir dostlar. Yoksa dünyada kullar sıkıntıya uğrasın, dünyada kullarım ezilsin, düzülsün için değil. Haşa ve Muhakkak imtihanlar olur dostlar. İmtihanlar muhakkak ki olur. Sevgililer, sevgilisi, sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselama... İmtihan üzerine imtihan gelmiyor muydu? Ama o hep cennet yaşıyordu dünyada. Dostlar, dünyada huzur yaşamak nedir sizce? Gönlünüzün huzurla, saadetle, mutlulukla dolması mıdır? Yoksa cebimizin parayla dolması mıdır? <gülüyor> Eğer... Huzur dediğimiz şey cebimizin paralel dolması, saraylarımızın, yatımızın, katımızın, apartmanımızın, arabamızın filan filan filan olmasıysa biz bunu kastetmiyoruz. Bizim anladığımız saadet, gönlün, ruhun ve bütün cüz'üllerin huzuru, saadeti, mutluluğu, bereketi, nuru yaşayıp hissetmesidir dostlar. O zaman insan cennet olur. Sarayda olsanız ne yazar ki değil mi dostlar? Eğer saraydaysanız ama gönlünüz huzuru değilse o saray zindan olmaz mı? Ama zindanda olsanız. Ama gönlünüz huzurluysa orası size zindan değil de saraylar saray olmaz mı? Hani büyüklerimin izin ifadesiyle. Onu bulan celleşanuhu. Zindanda da olsa saraydadır. Onu bulamayan ...sarayda da olsa Onu bulan huzuru bulur. Onu bulan rahmeti bulur. Onu bulan aşka erer. Onu bulan mutluluğu hisseder. Onu bulan nurla bereketlenir. Onu bulan aşkı yaşar. Aşk üzere yaşar. Aşkı hisseder bütün cüz'ilerinde. Ve hayatında aşkı sunar insanlığa. Sadece insanlığa değil... ...bütün mahlukata. Yerdeki gözle görülemeyecek olan... Mahlukat bile onun o güzelliğinden istifade eder. Evet dostlar, ilim, rahmet ve aş medeniyeti İslamı bilinçli olarak yaşarsak, dünyadaki cennet, ahiretteki ebedi saadet, 1400 sene önce bize buyurulan nebevi beyanlarla ve ilahi kudretin bize sunmuş olduğu ayetlerle açık, ayan, beyan bizi bekliyor. Bizde hazırlanmamız gerekmez mi? Şu an bizde zaten hazırlıktan söz konusu ediyoruz. Çünkü yola çıkacağız. İşte bu yol, bu yolda, Sırat-ı en doğru yol olarak güzeller güzeli Mevlamızın bize sunmuş olduğu yolda. Evet dostlar, ezandan sonra devam edeceğiz. Allah. Dediğimiz gibi aşkı hisseden, aşkı yaşayan ve insanlara aşkı sunan insan dünyada da cennet yaşar. Ahirette de ebedi cenneti kazanacak diyor ee, Nebevi Beyan. Güzeller güzel Mevlamız da ayet bizlere bunu sunuyor. İmtihanlar olacak muhakkak imtihanlar olacak ama onları... Ee, Kur'an'ın bizlere sunmuş olduğu nurlu, huzurlu, saadetli, bereketli yol olan İslam'ın çareleriyle çözdüğümüz zaman o zaman işte bir cennet hayatı, bir tatlılık, bir güzellik, bir hoşluk yaşayabiliyoruz. Evet dostlar. Gece yürüyüşünden, gece ibadetinden bahsederek yolculuğumuza devam ediyorduk. Gece ibadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farz olmuştu. Artık ayakları şişinceye kadar kıyamı, gözlerin görenlerin ruhsuz bir citte ceset sandıkları kadar secde hali hayatın en anlamlı anları oluyordu onun için sanallah sanallah. Yürüyüş uzun boylu hazırlığı gerektiriyordu dostlar. Günlük hayatın Galililerinden, gürültüsünden soyutlanıp geceleri Allah ile baş başa kalarak onun bahşedeceği feyz ve güce kendini hazır hale getirmesi kaçınılmaz oluyordu. Sükunet, sekinet, haşiyet ve rahmet saatlerini kollamak esastı. Bu uzun yolda bu ağır yükü kaldırabilmek için gecenin talim ve terbiyesinden geçmek zorundayız dostlar. Hani kışladaki askeri eğitime alınanlar için gece nöbetinin zorluğu ve gerekliliğine anlama gerekiyorsa bu ne anlama geliyorsa bir mümin için de gece namazı çok daha anlamlı ve önemlidir. Kişilerdeki savaşçı ruhu ve disiplini görmek için gecelerine bakmak lazımdır dostlar. Kişinin kalitesinin göstergesidir gece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazarlarımıza sunduğu şu gerçeğe artık gözlerimizi yumamayız. İki göze asla cehennem ateşi dokunmayacaktır. Biri Allah korkusundan, Allah'a olan sonsuz sevgisinden ağlayan göz, ötekisi Allah yolunda sadece ve sadece Allah için nöbet tutan göz. İki boyutlu bir yürüyüş, içe ve dışa doğru, fizik ve fizik ötesini bütünleyen bir yolculuk. Gece ağırlıklı içe dönük, enfusi, deruni, irfani bir yol alır, gündüz dışa yönelik, afaki, ilmi, cihadi bir çıkış. İç ve dış dengesi, ruh ve beden buluşması ve tüm varlığı ile maddi, manevi kendini yola vermek. Gece abid, gündüz mücahidi stratejisi Güzeller güzeli güzel peygamberimizin şu tespiti de bizler için ne kadar belirleyici değil mi dostlar? Kulun Allah yolunda yürüyeceği bir akşam yürüyüşü yahut bir sabah yürüyüşü de dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır. Dostlar Sabahlarımızı ve akşamlarımızı bu teraziye vurmaya ne dersiniz? Yürüme mecalimizi bir ölçelim. Hazırsanız tabii ki. Gecenin seherinde yatağımızla seccademiz arasındaki mesafe sadece bir adım. İşte bu bir adımı atabilme güç ve iradesine sahip miyiz? O saatte bu adımı atabilen kaç adamımız var acaba? Bir adımlık mesafe dostlar, bir adımlık mesafe. Nasıl da uzuyor? Ne kadar da uzun geliyor? Yatağa gümüldükten sonra doğrulun, doğrulabilirseniz değil mi? Yastıktaki başınızı kaldırıp secdeye uzatın takatiniz varsa. Gece yarılarına kadar ekranın karşısında yığılıp kalanların seherde ses vermesi. Yüceler yücesine münacat edebilmesi beklenilebilir mi dostlar? Herhalde o biraz mümkün değil gibi gözüküyor değil mi dostlar? Yeryüzünde ilahi kelimetullah davasının yüklenme ve yürümenin provası yatakla secda, seccade arasında başladığını unutmayalım dostlar. Gece kondisyonumuzun gündüz performansımızın göstergesidir. Tüm peygamberlerin hayatında gece yürüyüşü mutlaka ve mutlaka vardır. Hazreti Lut Aleyhisselam, bir bakar mısınız hepsinin hayatlarına? Hazreti Lut Aleyhisselam, Lut kaminin çirkeflikleri ve çirkinlikleri karşısında daralan Hazreti Lut Aleyhisselamı Allah. Gece yürüyüşü direktifini veriyor. Çünkü gece yürüyüşü daha emniyetli, gizlilik yönüyle daha sağlıklıydı. Şerirlerin şerrinden emin olmak, cahiliyenin pisliklerinden kurtulmak için geceden yola çıkmak gerekiyordu. Bunu Hud süresinde Rabbimiz bize şu şekilde sunuyor. Melekler dediler ki, ''Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar.'' Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbirisi geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Evet dostlar, güvenlikli yürüyüş gece yürüyüşü. Ama bu yürüyüşte Lut'un karısına yer yok. Çünkü o inanmamıştı. Geceden yola çıkanlar için yeni bir ufuk, bir şekilde Allah onların önünü açtı. Yolda kalmadılar. Ulvi hedefe kutlu yürüyüş devam etti. Yürüyüş kararı alanlar geceler yol veriyor. Yola çıkmak isteyince o geceler, o zifiri karanlıklar, o yola gitmek isteyenlere nur oluyor, kandiller veriyor, pusula gibi önünü açıyor dostlar. Karanlıklar geri çekiliyor. Çünkü karşısında kararlılık var. Karanlığın karşısında kararlılık olursa ki bu Allah için olursa hiç karanlık kalır mı? Söyler misiniz dostlar? İşte bunlardan biri de Hazreti Musa aleyhisselam. Firavunun uzunluğundan biraz kalınca, bizar kalınca yürü emri geliyor Musa aleyhisselama. Taha süresindeki notumda Andolsun olsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çıkta size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Geceler boyu yol hazırlığı yapan Hazreti Musa Aleyhisselam nihayet bir gece yola çıktı. müvahitlere biri saccaddeyi kübra olan Kızıl Deniz, Firavun ve onun silahlı kuvvetlerine ise mezar oldu. Biliyorsunuz ve çok iyi hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Kızıldeniz'den sahili selamete çıkan İsrailoğların yürüyüş, serancamını camını bilahere göreceğiz. Ey örtünüp bürünen kalk, emriyle doğrulup, gece donanımını tamamlayan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için sonraki yıllarda gece yürüyüşü başlamamış mıydı? Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da Sidri-i uzanan kutlu seferi hatırlayabiliyor muyuz dostlar? Yani İsra'yı. Yani gece Yürüyüşünü. Miraç, yani İsra, yani gece yürüyüşü. Yücelere yükseliş. Bir sıçrayış. Alemi ecisamdan alemi ervaha. Fiziki olandan fizik ötesine. Mavera'ya yol alır. İşte Kur'an-ı Kerim'in yani Kerim olan kitabın İsra suresinde olayı tasviri. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'a 90 sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Evet dostlar. Zaman ve mekan duruyor. Tayy mekan, bastı zaman o gece yürüyüşçüsü için gerçekleşiyor. Bakalım o yürüyüş ve yürüyüşçi ile gösterilen ayetleri ve ibretleri sağlıklı olarak idrak edip sağlıklı olarak Düşünebilecek miyiz Ey Kudüs sevdalısı olan Değerli dostum Gece düşlerimizde ve dualarımızda Mescid-i Aksa'yı anıyor muyuz Mescid-i Aksa için Ağlayabiliyor muyuz Darun Nedve Müstekbirleri Sevgililer sevgilisi Sallallahu aleyhi ve selleme yönelik Suikast planlarını uygulamaya koyacakları gece Yücelerden yüce ve bütün noksanlıklardan münessah olan yüceler yücesi Rabbimiz, onların tuzaklarını boşa çıkarmamış mıydı? Suikastçıların kuşatmasındaki evinde, Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatıran Allah'ın Resulü, gece Yasin Suresini okuyarak, müşrikler arasından süzülüp gitmemiş miydi? Geceden başlayan bu yürüyüş, Hicrete atılan ilk adımdı dostlar Enfal suresinde Rabbimiz bizlere Hatırla ki inkarcılar seni tutup boğmaları Veya öldürmeleri Yahut seni yurdundan çıkarmaları için Sana tuzak kuruyorlardı Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Yürüme cesaretini gösterenleri en güzel koruyucu koruyor dostlar. Hani dedik ya karanlık kararlılık gösterenlere yol olu veriyor, nur olup ortalığı gösteriyor demiştik ya biraz önce. Geceler yol veriyor dostlar. Komplolor, komplolar ve komplocular ne yapabilir ki? Koruyan o Celle Celaluhu olduktan sonra. Koruyan o olduktan sonra İbrahimlere ateşi gül bahçesi yapmamış mıdır dostlar? Koruyan o olduktan sonra bıçaklara karşı İsmail'lerin boynunu kestirmemiştir hatırlıyoruz değil mi dostlar? Musa'ları koruyan olduktan sonra Denizleri arıp kurtaran O değil midir dostlar Celle Celaluhu Evet dostlar Şimdi içimizi çekerek Şunu söylememiz lazım Şunu sormamız lazım Şunu şimdi sorma zamanımız var Biz ne durumdayız acaba Geceler hangi halimize tanıklık edecek Gafletimize mi Gayretimize mi? Geceler hangi halimize tanıklık edecek? Gafletimize mi? Gayretimize mi? Dostlar, İslam, Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan Kıyamet saatine kadar devam edecek olan kutlu bir yürüyüşün adıdır dostlar. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yenilenen rahmet yürüyüşüdür. Gelen her peygamber insanları bu yürüyüşe irşad ve ikaz buyurmuş örneklik ve önderlikte bulunmuşlardır dostlar. Vahiy'e muhatap olan her kulda bu yürüyüşün yükümlülüğü altındadır. Evet. Startını âlem ervahta, Eles mezbinde alan, mezar üzerinden sırata uzanan ve haşırda noktalanan bir yürüyüş. Tarih boyunca insanlardan kimi yürüyüş ahdine sadakat gösterip yol almışlar. Kimileri de ihanet edip sapmışlar dostlar. Gerçek mü'min, ulvi bir gaye ve ideal için hep yollarda olan insandır dostlar. Zira onun için önemli olan neticeye ulaşmak değil, hak yolda olmaktır. Yürüyüşü sürdürebilmektir. Hatta öldükten sonra da yürümenin sırrını bulabilmektir. Geriye yaşayan bir eser bırakmaktır dostlar. <Gülüyor> Çünkü yürüyüş kabuğunu kırmaktır. Korkuları, tabuları, kaygıları, kuşkuları yenmektir. Yürümek yenilenmektir dostlar. Körelmeye, çürümeye, tükenmeye, kokuşmaya karşın dirilmek, bilenmek ve direnmektir. Yürümek alanı terk etmemektir. Müslümanca varoluşun iddia ve ispatıdır. Yürüyüş, nifak ile imanın, kizb ile sıdıkın, ihlas ile riyanın ayrışma sürecidir. Hamlıktan olgunluğa devirimdir. Acemilikten, yapaylıktan, sahtelikten sahihliğe seyretme sürecidir. Sinelerde gizlenenlerin deşifre devresidir. Hayatı, kısaca şu üç kelimeyle formül etmek mümkün dostlar. Yol, yön, yürüyüş. Yani hayat. Yol, yön ve yürüyüştür dostlar. Yola girmeyen, yönünü bulamayan, istikrarlı bir yürüyüş ile rızayı bariye uzanmayan, kendini hayatta kabul etse de, yaratılış amacından koptuğu için yaşamı anlamsızlaşmıştır. Kişinin, kişinin kalitesini adımlarından anlamak mümkün. Adımlarımız bizi ele veriyor dostlar. Adımlarımız bizi kime taşıyor? Kimden yana seyrediyoruz? Hangi değirmene su taşımakta olduğumuzun bilincinde miyiz dostlar? Adamı adından değil, adımından tanımak en doğru olandır diyenler. Sizce bu sözlerinde bizlere neyi sunmak istemişler? Rıza'yı ilahiye, varıdvağına kilitlenen adımlar. Bizi mutlak doğruya taşıyacak adımlardır dostlar. Allah Celle Şanuhu hayatı yarattı bizi sınamak için. Kendi yolunda kim daha güzel yürüyecek bilinsin diye. Rab'be yürümekten yüz çevirenler kim dostlar görülsün için. Bu yürüyüş insanlık tarihiyle eş zamanda başladı. Sadıklar tarih boyunca Allah yolunda yürümenin ağır bedelini ödedi, bedel ödemekten kaçınan, yürüyüşten kopanlar zalimlerin tahtı hakimiyetinde zillet elbisesini giymekten kurtulamadılar dostlar. Tevhidi bir zeminde adalet ve özgürlük şiariyle hak yola çıkmayanların yolu esaret ve kölelikten başka ne olmuştur? Tarih bize bunu açık olarak göstermiyor mu dostlar? Tarih, tağutların buyruklarıyla yürüyen kölelerin acı akıbetlerine dikkatimizi çekiyor. Özgürlük yolundan kopanların kölelik serüvenini izleyebiliriz dostlar. İşte ehramlar, commegeleler, çinsetti. Bu mesajı vermiyor mu bize? Musa aleyhisselam ile yola çıkmayanlar. Firavunların mezarına taş taşımaktan başka hangi misyonla anılır oldular söyler misiniz? Mısır piramitleri neyi sembolize ediyor? Kölelik yürüyüşünü dostlar. Firavunların direktifleri ile tonlarca ağırlıkta taş kütlelerini kilometrelerce kilometrelerce uzağa taşıma durumunda kalan köle toplumlarının hazin öyküsünü görmedik mi? Zuhur süresindeki nutumda Firavun kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler buyuruyor. Peki dostlar Nemrut Dağı'ndaki tablo ne anlama geliyor? Egemenlerin iradesiyle hareket etmeyi kader bilen kölelik ruhunun dağa ve taşa nesiller boyu sürecek bir tarzda nasıl yansıdığını okuyoruz. Evet dostlar. Ali İmran suresinde Rabbimiz sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetlerinin sonların ne olmuş olduğunu görün buyuruyor. Çin setli dostlar Allah'a kulluktan kaçanların, kullara kulluk yolunda yürümenin ne çapta bir insan gücüne daha doğru bir ifadeyle insan kaybına mal olduğunu günümüze taşıyan kalıcı birer tanık ve kanıt değil midir? Fazla uzaklara gitmeyelim dostlar. Osmanlı ne zamanki Sefer-i Himayun yerine Sadabad'ı tercih etti, böylece kendi sonunu hazırlamış olmadı mı? Sonrası, Sonun başlangıcı olmadı mı? Evet dostlar, tarih yürüyenlere tanıtlık ediyor. Yollar ayrılıyor. Kimi kulluk yürüyüşünde, kimi de kölelik yürüyüşünde. Kulluk çizgisini sürdürenlerin yolu izzet ve sonsuz nimete, kölelik yolun yönüne seyredenlerin yolu ise zillet ve ebedi mahrumiyete çıkıyor. Yürüyüş bilinciyle saflar netleşiyor dostlar. Neticide hepinizin malumu İbrahim aleyhisselam ile babasının yolu ayrılmıştı. Nuh aleyhisselam ile oğlunun yolu ayrılmıştı. Lut aleyhisselam ile eşinin yolu ayrılmıştı dostlar. Ve tüm nebiler yürürken kavimlerinden ayrı düştüler. Fakat yürüyüşlerini durdurmadılar. Önderlik ve örneklikleri hep yürüyüş birincini ve çağrısını besledi. Bunun doğal sonucu olarak peygamberi mesajı açık olan her kul yürüyüş bilinciyle doğrulmak durumundadır dostlar. Ve şu soruya cevap bulmak yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Nasıl bir yürüyüş? Sahih, özgür ve onurlu bir kulluk yürüyüşü dostlar. Var olma yürüyüşü. İkibal ve istikbal hesapları ile değil, rızayı ilahiye kilitlenerek gerçekleşen bir yürüyüş, vahyin aydınlığında Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemin izi üzere yürümek, arzın imarı ve islahı için özgür ve adil bir dünya özlemiyle, fitneden eser kalmayıncaya kadar, refleksiyle kullara kulluğun zilletinden, Allah'a kulluğun izzetine insanlık yol buluncaya kadar, yürümekten başka çeçeneğimiz olmadığı birinci ile, kaybolan değerleri diriltmek için gasp edilen hakların iadesi için mazlumiyetin direnişine dönüşmesi için örtülü gerçeklerin gündemleşmesi için zahmetlerin gidip eline rahmetin gelmesi için aşkın ilmin rahmetin bütün kainatı kuşatması için evet dostlar İslam davasını sürdürmek için Müslümanları sindirme faaliyetinin bütün ile devam ettiği böyle bir dönem ve devrede Allah'a kul olmanın aşkını ve heyecanını ancak yürüyüş halindeyken yaşamak mümkündür. Peki ama nasıl mı derseniz? Nitelikli bir yürüyüş. Hablullah'a ve Habibullah'a tutunarak yürümek. Urvetül Vuska güvencesiyle yüreklenmek, Siracan Mira rehberiyetinde milim şaşmamak, Suyunu Resulullah'tan alarak seferi sürdürmek, Yürüyüş bilinçli ve ilkeli bir tercih olması gerekirken bu şekildeyken yaparak yürümek. Yoksa keyfiliğin öne çıktığı bir yol geçen hanı değil. Kısacası... Bu yolda dışımızdaki rüzgarlara kapılmadan kendimiz bir rüzgar estirebiliyor muyuz? Sözümüzle, halimizle, aklımızla, kalbimizle talip olduğumuz yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashab-ı kiramın yoludur. Bu yolda bulunabilmemiz, bu yolda yaşayabilmemiz ve bu yolda ölebilmemiz ancak ve ancak bu yolun mümtaz yolcularını tanıyabilmemiz ve onları örnek alarak bu yola yakışan birer yolcu olmaya çalışmamızla mümkün olabilecektir dostlar. Ashab-ı kiram gibi doğrulmak Vahiy ile soluklanmak Putların değil Kur'an'ın gölgesinde yol almak Karunlara imrenerek değil Kur'an'a yönelerek yürümek Bankaların bankalarında değil Minarelerin gölgesinde dinlenmek Evet dostlar gönül rahmeti ister Rahmetse aşikar önümüzde aşka giden yol aşıkların ayak izini takip etmekle bulunur diyen İslam alimlerinin bu sözü bizi tefekkür sevk ettiğinde asr saadetle zamanımızı düşündüğümüzde sırati mustakimin önemini çok iyi anlıyoruz dostlar. İhlası samiyeti, gönülden bağlanmayı gönülden yönelmeyi ama Aşkla, sevgiyle, bütün iyilerimizde, bütün hücrelerimizde, bütün elektronlarımızda, elektrondan da küçük ne varsa vücudumuzda olan her şeyle aşkı hissederek yönelebilmek. Bilmek, çünkü bilmeden aşık olunmaz ki dostlar. Rabbimiz peygamberine, peygamberinin önderliğinde de bize yaptığımız her şeyi bilinçli olarak yapmamızı istemiyor mu? Bize bunu emretmiyor mu? Bilinçli olarak yapmamızı istiyor dostlar. Biz de inşallah araştırarak, okuyarak, anlayarak, dinleyerek bilinçli olmaya gayret ederiz. Ve bilinçli adamlar atarak bu nurlu, bu kutlu, bu muazzez ve mukaddes yolu, bu rahmeti, bu aşk davasını, bu ilim davasını bütün hayatımıza ve hayatımızla beraber bütün insanlığa sunarız inşallah. Dostlar diyor. Çok geniş olan bu ihlas konusu, samimiyet konusu, niyet konusu, sıratımızda kim konusunu bir, bir müddet daha işleyeceğiz. Ondan sonra tabi ki farklı konuları geçeceğiz. Bu haftalıkta burada bitirirken sizlere sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor. Rabbimin ilim, rahmet ve aşk medeniyet olan nurlu İslam yolunda Kur'an ve sünnet ışığında hissederek, yaşayarak ve hissettirerek bir ömür size lütfetmesini, bir ömrün kapılarını size açmasını, bir ömrün bereketini size sunmasını niyaz ederek programımı sonlandırıyorum. allah Teala'ya emanet olunuz. Bizlere dua buyurunuz. dualarınızı lütfen alınız. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle efendim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.